Muhabbeti artırmanın çaresi. Büyüklerimizin yaptığı gibi bu yolda sabit kadem olup gayret edersek ele geçmeyecek bir şey olmaz. Ancak bizim gayretimiz noksan kardeşler. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri bir gün insan Şahı Nakşibend gibi amel yapsa Şahı Nakşibend Hazretleri gibi olabilir. Abdülkadir-i Geylani gibi amel yapsa, Abdülkadir-i Geylani de olabilir. Çünkü Allah Teala'nın yanında ayrılık, noksanlık yoktur, buyurdu. Kim çalışırsa Allah ona veriyor. Onun için suç bizdedir. Az gayret ediyoruz. Aslında bu mübarek kapıyı tanıdıktan sonra, Allah Teala'nın aşkını, muhabbetini tattıktan sonra bu gayretsizlik bize hiç yakışmıyor. Herhalde biz, Daha bu kapının büyüklüğünü idrak edemedik. Hamdolsun, 30 yıldır çok şeyler değişti. Şöyle bakın bir çevrenize. Hali değişen nice kardeşlerimiz vardır. Bunlar nasıl oldu? Onlara bazı kardeşlerimiz de örnek oldular. Bu kapıyı tanıttılar. Eskiden kimse misvak nedir bilmezdi. Sadece haçtan getiriliyor zannederlerdi. Mahallideki bir sofinin bile komşularına tesiri oluyor. O sofinin hareketlerini görenler... Dinimizin bu güzel adetlerinin hepsini unutmuşlar, onlar da hatırlıyorlar. Merhum Seyda Hazretleri kullanıyor diye Sofiler de kullanmaya başlayınca, içinde din gayreti olan insanlar, Müslümanlar da başladılar misvak kullanmaya. Böylece ne oldu? Peygamber Efendimizin bir sünneti, misvak kullanma adetini insanlar da öğrenmiş oldular. Onun için bu nimetten bizim de kendi payımızı almamız için, biraz daha fazla gayret göstermemiz gerekir. Bunun içinde muhabbet lazımdır. Muhabbetli olan sofiler daha iyi çalışıyor. Muhabbeti az olan bu konularda gevşek duruyor. İster hoca olsun, ister cahil olsun, kim olursa olsun muhabbeti az olunca olmuyor. Onun için çare muhabbeti çoğaltmaktır. Bunun da yolu fırsatları değerlendirmek ve mürşit ziyaretini artırmaktır. Kardeşler, dünyadan yontmayınca olmuyor, ahirete sermaye birikmiyor. Mutlaka insan bu dünyevi hazlardan ve iştahından kesecek, işte o zaman artıyor. Çünkü dünya ve ahiret ikisi birlikte gitmiyor. Birinin zarar görmesi lazım. İkisini de idare etmeye çalışsak mutlaka biri darılıyor. Dünya ve ahiret iki kuma edinmek gibidir. Birini darıtsan öteki sevinir, Birini sevindirsen diğeri üzülür. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kutdü Sessirru Onun için hem dünyam güzel gitsin, Hem ahiretim iyi olsun demekle olmuyor. Eğer dünyevi isteklerden biraz fedakarlığa razı olursak, Ahiretteki kazancımızın çok fazla olması, Özellikle bu zamanda daha da mümkündür. Halbuki bu zamanın sofisi, Çok az çalıştığı halde çok fazla kazanıyor. Avam gözünün harama bakmasını hesaplar. Veli ise kalbin harama bakmasını yasaklar.